Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <gülüyor> Hoş geldiniz kıymetli dostlar. Rahle kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız, hocam öğrendim bakın, <gülüyor> e, yol arkadaşlarımız, muhterem izleyenlerimiz yeni bir programda yeniden sizlerle beraber olmanın e, şükründen aciziz, Allah'a hamdolsun bizi böyle güzel bir vesileyle yeniden kavuşturdu, hocamız da bizlerle beraber her şey yolunda elhamdülillah hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, şükründen aciziz sen söyledin ben de hamd edeyim Rabbime evet, binlerce kez Hamd olsun ki yine geldik. Rahlemizle buluştuk, kardeşlerimizle buluştuk. Biz onları göremiyoruz belki onlar şu anda bizi görüyorlar ama dünyanın neresinde olursa olsun hepsine selamlarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizi toplayan bir şey var o çok güzel bir şey o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına talip olmak ben şimdi tam başta bir dua edeceğim. Onlar da hep amin diyecekler. Siz de buradan Allah bizi son nefesimize kadar o sofradan ayırmasın. Amin. Amin. Işte. Daha gönülden bir amin daha isteyeceğim. O da şu ki şu anda bu sofradan mahrum olan binlerce insan var. Allah onları da Muhammedi sofraya buluştursun inşallah. Amin inşallah Amin. inşallah. O sofradan mahrum olanlara nasıl ulaşacağımızı sizler de biliyorsunuz. Ben detaylara girmeyeyim o zaman. Hocam mübarek Ramazan Şerif'in son 10 gününe girdik. Elhamdülillah hep öyle şeydir ya evveli rahmet, ortası mağfiret, mağfiret, sonu cehennemden azat olan ay diye. Bu son 10 güne önce bunu bir konuşalım arzu ederseniz. Çünkü küçük. bugünkü bahsimizin içinde de o var. Neler söylemek istersiniz bunlar Şimdi tabii çok önemli bir şey mesela biz buradan biraz daha kendi dünyamızla alakalı şeyleri öne çıkarmamız lazım. İnsan ister istemez bir şeyleri çokça yapmaya başlayınca alışkanlık kesmediği ve yavaş yavaş heyecan düşüyor. Ya. Ama Ramazan böyle bir şey değil. Ramazan heyecanın artıp artıp artıp zirvede bitirilmesi gereken sonra diğer aylara da buradaki kazanımı taşınması gereken bir şey. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize öğretme adına üçe ayırdı aslında. İşte evveli rahmet, ortası mağfiret, son 10 günü de cehennemden kurtuluş günleri, azat günleri yani. Ben elimle bir şey göstermek istiyorum ki kardeşlerim iyice anlasın. Olay aslında ta recepten başlıyor hmm. ama biz şimdi Ramazan'dayız diyelim ki biz Ramazan'da şöyle bir çizgide başladık. Bu çizginin içerisinde nafile ibadetler var, hatimler var, hayır hasenat var, emri bil maruf var, davet var, ilim var bir sürü şey var neyse 10 gün geçince biz şöyle bir yükselmemiz gerekiyordu. Hmm. İkinci 10 günde biraz daha üçüncü on günde Zirve. zirveye çıkmamız gerekiyordu. Dolayısıyla şu anda bizim zirveleri zorlamamız gereken son on güne giriyoruz. Bu on gün Kadir Gecesi'ni de arayacağımız on gün. Allah Resulü aleyhi ve sellem ne dedi bize? Kadir Gecesi'ni ben biliyordum bana unutturuldu. Siz onu son on günde arayın bir ipucu daha veriyor bize son on günün tekli gecelerinde arayın. O zaman biz aramaya ne zaman başlıyoruz? 19. geceden, hmm. 21'de biraz daha arıyoruz, 23'de arıyoruz, 25'te arıyoruz, 27'de arıyoruz 29'da da arıyoruz peki 27. gece onu biz burada beraberce inşallah hiya edeceğiz ne oluyor? 27. gecede o aramalarımızı umumi bir hale getiriyoruz hı hı. yoksa Kadir Gecesi kesin o gündür tamam biz bulduk bundan sonrası yok diye bir şey yok bunu bir kere unutmayalım hı hı. peki nasıl arayacağız yani elimize el feneri arıp yola, yollara mı düşeceğiz ya da nasıl bir formülle aranacak hı hı. aranacak şey belli aslında Kadir Gecesinin en büyük ibadeti, en büyük ibadeti hem de yani kaza namazı kılarsın, oturursun Kur'an okursun, kendine işte biraz daha teheccüdlerini çoğaltırsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın onlar hepsi tamam ama en büyük ibadeti Ayşe anamızın bize öğrettiği üzere duadır. Nasıl bir soru soruyor biliyor musunuz anamız Bekir kardeşim ya Resulallah Kadir gecesine erişirsem nasıl dua edeyim, nasıl ibadet edeyim yok, nasıl dua, nasıl dua edeyim çünkü o gecenin en önemli meselesi dua. Dolayısıyla biz özellikle bu son 10 günde dualarımızı arttıracağımız kadar arttırmamız gerekiyor. Aslında bu geceler Kadir gecelerinin aranacağı günse bunlarda da yapılması gereken şey buysa olması gereken bu. Onun için kardeşlerime bunu özellikle tavsiye ediyorum. Ama bir şeye daha dikkat çekmek durumundayım. Bizi izleyen izleyenlerimizin büyük bir kısmı hanım belli zaten. Evet. Her zamanki gibi e yine üstünlük hanımlarımızda Allah yar ve yardımcıları olsun. Şöyle bir yanlış davranışı var hanımlarımızın. Neticede bayram gelecek ya. Son 3 4 gün evlerin temizliğiyle, bayram hazırlığıyla, şuyunla buyunla sanki Ramazan bitmiş gibi bir algı oluşuyor hmm. hanımlarımızda. Etmesinler. Vallahi temizlikten daha önemli bir şey var ve son güne kadar bu iş devam edecek yapsınlar yine yapacaklarını ama Ramazan bitti değil hatimlerimizi bitirelim ama son günlerde şunu yapalım bunu yapalım ya niye? Sona kadar biz bunu yaptıracağız yapacağız çünkü biz bunu öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam efendimizden onun için hiçbir şey Ramazan'daki bu ihya'ya ait olan şeylerden önemli değil ne yaparsak yapalım dünyevi anlamda asıl en öncelikli Önü şeyimiz yapacaklarımız efendimizden ve sahabeden öğrendiğimiz üzere bunlar olmalı. peki hocam müşahhas bir şey söyleyebilir misiniz? İzleyenlerin genç kardeşlerimin hakkında zihninde oluşması için mesela Ayşe annemiz evet nasıl ibadet edelim diye sorma nasıl dua edelim dedi evet. ama hani ne yapsın nasıl ne ibadet edilse daha iyi hocam. Geldi, yani... Cevap da geldi aslında ha. mesela dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et ey Ayşem Allahümme inneke afuvun Kerimun bazı hadislerde o da var hı hı. tuhibbul affe fafu anni biz beraberce söylediğimiz zaman Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anna diyoruz. Allah'ım sen afufsun şimdi onu Kadir gecesinde açalım biraz hı hı. niye afuf bir sürü ismin içerisinden kerimsin Affetmeyi sevensin beni de affet. Şimdi Allah'tan af dileyebilmemiz için bir şey yapmamız lazım. Bir kere günahlarımızı Rabbimize itiraf edeceğiz. Bu itiraf etme şu değil Allah'ım işte ben falanca yaşta şunu yapmıştım, filanca yaşta bunu yapmışım. Allah bunu biliyor zaten. Bunları işte ifşa etmenin bir anlamı yok. Peki nedir? Ya dön geriye. Hayatını şöyle bir gözden geçir, bir muhasebe, yap. bir muhasebe yap ve hayatındaki o siyah noktalar için derinden bir pişmanlık duy. Derinden Allah'ım bir yaptım ama bir daha asla, bir daha asla de ve o yapılmış için affetmesini iste Allah'tan budur aslında hı hı. yani Kadir gecesinde inanın bunu yapmamız lazım neden? Çünkü Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gece bin geceden değil bir gece bin aydan hayırlı hı hı. neden peki? Çünkü Kadir gecesi bin aydan hayırlı olması bin ay 83 yıla tekabül ediyor bir ömre Ömer. bedel Dolayısıyla bir gece bir ömre bedel. Eğer ben o geceyi gerçekten kendi kader gecem olarak belirlersem bundan sonra hayatımı Ramazan kılarım. Hayatı Ramazan kılınanın zaten akıbeti bayram olur. Dolayısıyla bizim asıl burada almamız gereken en önemli şey şu gerçekten o affı kazanabilecek ve o mahfirete erişebilecek bir gönülden ki ona ne diyoruz biz? Nasuh tevbe evet. Onu ortaya koymak ve Allah'tan bunun için af Tabii böyle önemli bir geceyi biz ihya etme gayretinde olmayacak mıyız o gece? Elbette Geçiz. ki olacağız. Bedir gecesinde çok ciddi bir teveccühle şey yapmıştınız, bize katılmıştınız, dualarımıza amin demiştiniz. Allah nasip ederse, Kadir gecesinde de normal günlük programımızı yaptıktan sonra e, yine hatimler toplayacağız sizden ama bu sefer mail yoluyla değil bu hem size de zor oluyor. Her, her e, izleyeni, izleyenimiz mail atmayı bilmiyor. Ona daha kolay bir formül geliştirmeye çalışıyoruz. Onu da inşallah yarın bir gün size duyuracağım. O zamana kadar da hatimleriniz varsa inşallah onları da yetiştirmeye çalışın. Nasıl toplayacağımızı ben size önümüzdeki günlerde aktaracağım. Güzel bir e, mini bir Kur'an ziyafetimiz olacak ama çok günahsız temiz ağızlardan bir görüntü bulduk. O Onlar inşallah Kur'an okuyacak. Bizler de dinleyeceğiz Kadir suresini. Hocamız dualar edecek ve o gecenin ehemmiyetine dair hocamızın da sohbetini dinlemiş olacağız. Allah nasip ederse. — İnşallah şimdi 10 gün var ya Bekir kardeşim evet kardeşlerimize bir seferberlik ilan edelim Hadi beraberce. Ne yapacağız? Ya şu memlekette de şu anda sesimiz ulaşıyor başka yerlerde de şu anda Ramazan gibi bir büyük nimette mahrum olan bir sürü insan var. Yani bizim sadece belli hayırları yapmamız yetmiyor. Hı hı. Bizim insanları hayırdan haberdar etmemiz lazım. Onun için kardeşlerimiz böyle dönsünler geriye. İlkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları, lise arkadaşları, iş arkadaşları, komşuları, akrabaları böyle bir zihinden geçirsinler. Hiç değilse şu günlerde tebliğ ve davet adına sahabede olan o iştiyakla bir ortalığı ayağa kaldırsınlar. Biz bunu yapabiliriz gördük bakın Bedir gecesinde Elhamdülüm. yapabiliriz. Daha da ötesini yapabiliriz Allah'ın izniyle. Ya bu memlekette İslam'ın en büyük gündem olması meselesinde hepimizin bir görevi var ya daha şu günlerde de yapmazsak ne zaman yapacağız? Kalmış şu son 10 günde hiçbir şey değil sadece ve sadece Allah'a davet ederek ortalığı bir Allah için şenlendirelim, bir ayağa kaldıralım, İnşallah. seferber olalım arayalım, soralım, soruşturalım. insanları Allah'ı hatırlatalım, imanı hatırlatalım, tevhid'i hatırlatalım, Kur'an'ı hatırlatalım. Kardeşim bak Ramazan'ın son 10 gününe girdik. Nasıl gidiyor ya Ramazan diye bir soralım hal hatırlarını ve bu manada güzel bir canlılık oluşturalım. İnşallah 27. gecesinde de Bedir gecesinden daha da hareketli, daha da heyecanlı, daha da istiyaklı bir biçimde ihya edelim. Belki içimizden bir kaç insanın salihane yaptıkları şeyler farklı bir biçimde güzelliklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Evet. Neticede bizim şu anda bir mayaya ihtiyacımız var. Ramazan da bunun için çok güzel bir imkandır. Bir mayalayalım. Bir kaşık tutar gölde maya. Ondan hiç Eyvallah. şeyleri olmasın, endişeler olmasın. Evet. Yeter ki o o göle gerçekten samimi bir biçimde İnşallah. vurulmuş olsun. — Yayının başından beri zaten aynı şeyi vurguluyordunuz biz de söylüyorduk. Harekete geç. — Evet. evet. — Harekete geç. Aynen. O ilmin senin üzerinde hakkı var. Burada konuşulanların hakkı var. Ashab-ı kiram o anılarının, o hatıraların bize intikal etmesinin bir hakkı var. Ve lütfen artık harekete geç. Önce kendinle ilgili harekete geç. Aynen, aynen. Önce kendini derle topla. Namaz kılmıyorsan namaza başla. Sabah namazlarına kalkamıyorsan onu ciddiye al. Herkes kendi eksiğini en iyi yine kendisi bilir, bilir. O, hocaya danışmakla falan olmaz. Hepimiz aslında ne olduğumuzu Dönsek çok iyi Dönsek içimizi biliriz. Yeter yani. ki bununla yüzleşecek yani. cesareti bulalım kendimizde değil Aynen. mi? Asabı ı kiramın bununla nasıl yüzleştiğini defaatle yüzleştiğini hatta bütün hayatlarının bununla yüzleşmek ve bununla hesaplaşmakla geçtiğini zaten öğreniyoruz. Hoca anlatıyor kitaplar yazıyor. Ya. Bu ilk defa bunu anlatan insanlar biz değiliz ki. Sadece bunun farkı belki bereketli Allah'ın bereketli kılmasındaki neden sizin ihlaslı katılın ve harekete geç vurgusu. Aynen, harekete aynen, geçmiyorsak aynen. bu bir işe yaramıyor ya aynen, canım kardeşlerim öyle. Aynen mi? öyle yani en azından şu Ramazan, evet. şu Ramazan ya yani bu Ramazan özel bir Ramazan çünkü. Bir daha ele geçer mi geçmez mi belli değil. Bu Ramazan özel bir Ramazansa biraz benzesin ya Ramazanımız. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'la. Geçenlerde söyledim geçmiş birkaç önceki derste Allah Resulü'nün 9 tane Ramazan'ı var. 5 tanesi 30 gün 4 tanesi 29 gün. O günlerin tamamını topladığınızda üç kelime çıkıyor karşınıza. Resulullah Ramazanlarını nasıl ihya etti? Cihatla, cenkle, cehtle. Üçü de bize lazım. Evet. Cihat da lazım, cenk de lazım, ceht de lazım. Ceht gayret. Evet. En azından şu son 10 gün öncesinden daha da inşallah bereketli olsun. İnşallah. Allah hepimize nasip edilsin. İlk programda söylemişti hocam hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutmadım o sözünü not ettim hatta kendi hususi defterime demişti ki sahabeyi tanıyan tanıyan artık yatamaz. yatamaz rahat rahat yatamaz çünkü aynı cennete talipsen eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yolunu bize tavsiye buyurduysa, yıldız dediyse evet. o zaman vakit yatma vakti değil. Herkes kendinde ve çevresinde en kolay neyi düzeltebilir, neye talip olacağını en iyi sizler bilirsiniz. Rabbim kazanızı mübarek etsin. Bizim Aynen. de kazamızı inşallah Aynen. olmuş gibi konuşuyorum ama Rabbim bizim de Hepimize mücadele etsin. devam ediyor. Hep beraber Aynen. kardeş olalım, aile olalım hep beraber hareket edelim inşallah gecesinde de o ekibi bekliyoruz. O duyuruları da inşallah yarından itibaren sizlerle paylaşacağız. Hocam şimdi dün çok acayip bir yayın oldu. Birimiz bir şey diyemedik sadece. Dinledik ve dağıldık. Sonra hepimiz kendi vicdan muhasebemizi evde yaptık. Sonra herkes aklında. Sonra yazanlar da oldu. Aynı programı bir daha izledim, bir daha izledim. Ağladım, uyuyamıyorum. Abi nasıl olacak falan diye. Sonrasında döndüler tekrar Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı. Ne yaşandı döndükten sonra? Genç bir kızımız herhalde bir 10-12 yaşlarında falan izlemiş dünkü programı hı hı. ben orada bir şey söyledim dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hamza şehit olup döndükten sonra evine şöyle bir baktı dedi ki Hamza'nın ağlayanı hı hı. da yok. Varmış annesinin yanına demiş ki ben Hamza için ağlarsam peygamberim benden memnun olur Ay, mu? Kurban olur yani olmaz mı? Olmaz mı yani zaten neticede bu odur yani biz zaten onları niye anlatıyoruz? Orada bazı şeyleri üzerimize almazsak dünyamızı almazsak maksat hasıl olmuyor. Kuru bilgiyi gezdir dur yani, yani. Yani onun için elhamdülillah yani Hamza deyince bize iki şey oluşuyor. Bir yüreklerimizde heybet duyguları farklı bir biçimde harekete geçiyor, bir de bir özlem hasret oluşuyor diyoruz ki Hamzasız bir dünyada yaşamanın zorluğunu yaşıyoruz. Allah Resulü'nün o söylediği şey de bizim için bir teselli kaynağı oluyor. İnşallah o şehitlerin yolu hepimizin yolu olmuş Abi, olsun. Inşallah. Çok zor bir biçimde dönüyor sahabe ordusu efendimizle beraber. Allah Resulü yaralı, hepsi yaralı. Yani o gün biraz bahsettik. Mesela bizim kaynaklarımızda hangi sahabinin kaç yerinden yaralandığına dair detaylar bile var listeler verirler böyle Abdurrahman İbni Av şu kadar yara vardı, Ömer de bu kadar yara vardı, Ebu Ubeyde İbni Cerrah o kadar yara vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çok yaralı bir biçimdeydi. Efendimiz atına bindi geliyorlar şimdi Hasan bin Sabit'e diyor ki bakıyor Efendimiz moraller inanılmaz derecede sıkıntılı bir halde herkesin morali çökmüş bir vaziyette Hasan diyor hadi bir şiir diyor Hasan başlıyor bir iki tane uhutla alakalı Sonra bir şey Bedir e söylüyor Bedir'e dönüyor Bedir ayağı kaldırıyor onu demiştik zaten. Evet hocam. Efendimiz geliyor vakit böyle akşam vaktine yakın günlerden o gün cumartesi Mescid-i Nebevi'nin önüne inecek atından evine doğru gidip abdest falan hazırlığı yapıp tekrardan Mescid-i Nebevi'ye gelecek akşam namazı için atından inemiyor. O kadar yaralanmış, o anda Sad bin Muaz, Sad bin Ubade fark edince Allah Resulüne hemen koşuyorlar yardım etmek için ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazırlığını bitirdikten sonra akşam namazını kıldıracak güç bulamıyor kendinde. İlk kez oturarak namaz kıldırıyor çünkü o olduğu müddetçe kimse onun önüne geçmez mecburen imameti o yapmalı ama Efendimiz o kadar sıkıntılı bir halde ki oturarak akşam namazını kıldırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar acıyı çekerken bile yine bu ümmeti yine Medine'sini yine sahabeyi düşünüyor. Ali'yi çağırıyor Ali diyor al diyor atını git diyor Mekke müşriklerinin peşine düş. Bak bakalım ne yapıyorlar İyice gözle develerine mi biniyorlar atlarına mı biniyorlar. Hı. Ali anlamıyor yani ya Resulallah niye ki diyor. Eğer diyor onlar develerine binip atlarını yanlarına alıyorlarsa gidiyor. Mekke'ye gidiyorlar. Ama atlarına binip develerini yanlarına alıyorlarsa saldırı için buraya geliyor çünkü öyle söylentiler geliyor hmm. Medine'ye. Ali gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi gözlüyor getiriyor rapor. Rapor belli develerine binmişler gidiyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir lider, peygamber kimliğiyle beraber bir devlet başkanı, bir komutan, bir lider önde olan birisi, o anda Medine'de oluşan olumsuz havaların hepsini dağıtması gerekiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki dün bizimle Uhud'a kim katıldıysa sadece onlar olmak üzere yarın sabah hazır olsunlar biz düşmanın peşine düşeceğiz. Yaralı bir biçimde bu olabilecek bir şey mi? Ama Allah Resulü inanılmaz bir biçimde böyle bir adım atarak birçok şeyi bir anda düzeltiyor. Neden yeniden şahlanışın adı dedik Hamrauleset de anlaşılıyor değil mi başerlevamız? Evet. Peki nedir Hamrauleset? Hamrauleset düşmana gözdağıdır. Hmm. Dosta yeniden telkin vermek, yeniden can suyu. can suyu vermektir, dedikoduların önüne set çekmektir, dertlere derman olmaktır, düşüşlere yeniden şahlanmaktır. Dolayısıyla Hamraül inanın en az Uhud kadar önemli bir şey. Eğer biz Hamraül çok iyi anlarsak, düşüşlerde neler yapacağımızı ortaya koyar. Eğer olmasaydı Hamraül Esed ne olacaktı biliyor musunuz? İnsanlar günlerce Uhud'u konuşacaktılar evet. ve yas tutacaktılar. Moraller iyice Moraller ve münafıklara fırsat doğacaktı. Zaten İbn-i Selül hazırlamış Bekliyorum. bir sürü. Diyor ki ya Muhammed beni dinlemedi ah gördü gönlü. Bak ben dedim dönelim diye kendini de haklı gösterecek gerekçeleri var. Allah Resulü bilmez mi bunları? Hmm. Onun için bütün bunlara karşı yeniden onların bütün planlarını alt üst ediyor zaten İbn Selül bir gün sonra yıktı ya Muhammed bizi bir daha diyor yıktı bir daha çünkü bütün planları alt üst etti onlar birçok şeyi düşünmüşlerdi kafalarında onlar döndükten sonra şöyle yapacağız böyle yapacağız ama Allah Rasulü Hepsi sallallahu aleyhi ve sellem bir manevrayla onların bütün planlarını alt üst etti Hamraul Esed işte böyle bir sefer görelim mi neresi olduğunu bir haritadan görelim Medine'ye 20 kilometre çok uzak değil Hı -hı. Medine'den Bedre doğru gidince bakın Zulhuleifiye de var zaten orada Hı -hı. şurada da dağ görüyoruz Hamraul Esed kırmızı aslan demek dağ uzaktan öyle göründüğü için Araplar öyle bir isim vermişler Hı -hı. o dağın oraya kadar geliyor sallallahu aleyhi ve sellem gelenler sadece Uhud'a katılanlar çok az var çok çok ağır yaralı olanlar ama birazdan birkaç şey söyleyeceğiz yaralı olanlar bile katılmış ona zaten yaralı olmayan yok öyle çok ağır olanların dışındakilerin hepsi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a katılmamış olmasına rağmen Cabir bin Abdullah'ın katılmasına müsaade ediyor hı hı. o da özel bir gerekçeyle. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın gidiyoruz diyor ya evet. biz Hikayeler okuyoruz, menkıbeler okuyoruz şimdi tarihten kaynaklarımızdan ama şunu hiçbir zaman unutmasınlar kardeşlerimiz herhalde ilk kez bu cümleyi kuracağım bu derste. İslam medeniyetinin çocukları menkıbe çocuklarıdır ama biz menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz, uyanmak ve yeniden yazmak için dinleriz. Onun için bazıları böyle menkıbe menkıbeye burun kıvırıyorlar ya. Evet. Onlar onların işi, onlar ayrı bir şey. Biz menkıbeleri kabul ederiz ve menkıbelerle yeniden menkıbe yazmaya çalışırız aslında. Şimdi menkıbeler okuyoruz. Abdüleşel oğullarının mahallesine uzanıyoruz. İki kardeş. Abdullah İbnse, Rafi İbnse. İkisi de yaralı. Hele bir tanesi ayağından öyle bir darbe almış ki yürüyemiyor. Allah Resulü'nün o çağrısını duyunca iki kardeş birbirlerine bakıyorlar. Biz Resulullah'ın bu çağrısına icabet etmeyecek miyiz? Edeceğiz diyorlar tabii ki ama nasıl edeceğiz diyor. Vallahi diyor birbirimizi sırtlarımızda taşıma pahasına bile olsa biz gideceğiz. Ve gerçekten Abdullah yolun bir sürü yerinde kardeşini sırtında taşımak zorunda kalıyor. Usaid İbni Hudayr, Allah kendisine ebeden razı olsun. Abi. Kalkacak mecali yok. Hanımı diyor ki yav nereye gidiyorsun? Ölüyorsun zaten. Vallahi ölsem de ben peygamberin çağrısına icabet etmiş bir vaziyette ölürüm. Eğer Allah Resulü bize gel dediyse, bizi hayat verecek bir çağrıya davet ettiyse, biz o çağrıya icabet etmezsek veil olsun bize, yazıklar olsun bize. Onlarca sahabeden bunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o çağrısına yeniden diriliyorlar. Yeniden biz muhakkak buna icabet etmeliyiz diyorlar. Ve gerçekten de dahil oluyorlar ve Selam efendimizin arkasına varıyorlar de. Mekke'de biraz daha yol almış gitmiş. Allah Resulü oraya geldiğinde bakıyor ki orada bir tane adam yatıyor uyandırın bakayım diyor bunu uyandırıyorlar kim çıkıyor Ebu Azze kim bu zat Mekke müşriklerinin içerisinde şair biri Bedir'e de gelmiş Bedir'de de esir olarak tutuklanmış esir olarak Resulullah'ın huzuruna getirilince Demiş ki ya Muhammed valla beni Mekke müşrikleri zorla getirdiler yoksa ben gelir miyim ya? Hiç sana karşı olur muyum? Beni serbest bırak göreceksin bundan sonra ben bir daha gelmeyeceğim. Allah Resulü uyandırın bakayım diyor onu geliyor. Hani verdiğin söz diyor ya Resulallah diyor ya Muhammed yine daha müşrik evet. ya Muhammed diyor. Vallahi kavmim beni zorla getirdi. Zorla getirdiyse peki sen Bedir'den sonra niye benim hakkımda o şiirleri söyledin? Tiyatrolar çevirmiş adam. Muhammed'i kandırdım demiş. Muhammed'i şöyle yaptım demiş. Allah Resulü öyle bir istihbarat kurmuş ki her şeyden haberi var. Ne olur diyor ya Resulallah bir daha beni affet göreceksin bir daha yapmayacağım. Hayır diyor. Ben bir daha aynı sevinci sana ve Mekke'deki müşriklere yaşatmam hepimizin bildiği o bir hadis var. O hadisi ilk kez orada söylüyor. Bir mümin aynı delikten iki, i̇ki kere ısırılmaz. Emir veriyor ve boynu uçurur. Sallallahu aleyhi ve sellem bu işte yani merhamet meselesini konuştuğumuz zaman işin bir tarafına da diğer meseleyi koymazsak eksik anlarız, Aynen öyle. yanlış anlarız, Aziyet anlarız. Hristiyanların düştüğü yanlışa düşmüş oluruz. Bu dengeli bir biçimde anlaşılmalı. Resulullah'ın hayata koyduğu o yasalara biz sünnet diyoruz. Sünnetin en güzel tariflerden bir tanesi de doğru işi doğru, doğru zamanda, zamanda yapmak. yapmak. Adalet, Adalet bu işte. Doğru iş, doğru zamanda yapılırsa eğer yerli yerinde bir iş yapılmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapıyor. Niye ben bir daha kendimi senin diline düşüreyim de git bir daha kandırdım muhamdülü bir daha, de bu bir sefer. daha söyle yani ben ona fırsatı verir miyim sana? Sana o fırsat verildi kullansaydın tamam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada geceledi. Kaç kişiler yaklaşık 500 küsür civarı çünkü dediğim gibi bazı çok ağır yaralılar gelemediler zaten 70 tane de şehit vardı Uğut'ta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki odun toplayın dedi herkes odun topladı. Biraz birbirlerinizden uzak durun dedi ve yakabilirseniz her biriniz iki ateş yaksın dedi. Hmm. Neden? Kalabalık düşmana çok gözükelim diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Mekke fetlinde de yapacak. Ama orada özellikle bunu söylüyor. Sahabe diyor ki ateşler yandı. Bazılarımız çıktı oradan. O ateşler nasıl dışarıdan gözüküyor? Ona bakmaya başladık vallahi biz bile korktuk. Ya. O kadar güzel bir manzara oluştu ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aslında o manada düşmana gözdağı verme adına yaptığı bir şeydir. O anlarda bir tane Huza kabilesinin liderlerinden bir şahıs Resulullah'ın huzuruna geliyor. Adam müşrik sonra da Müslüman olacak adı Mabet İbni Ebi Mabet. Ya Muhammed diyor çok üzüldüm diyor Uhud'da sizin başınıza gelenlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şeyler söylüyor. Bir şey yapsam seni memnun edecek acaba bana müsaade eder misin? Efendimiz diyor ki ne? Gidip Ebu Sufyan'a yetişip sizin çok güçlü bir orduyla onların peşine düştüğünüzü onlara haber verip onları biraz korkutmak istiyorum Allah Resulü diyor ki tamam çıkıyor gidiyor Ebu Sufyan'ı buluyor Ebu Sufyan'ın konuşlandığı yer yani ordugahını kurduğu uh -huh. yerle Efendimiz arasında yaklaşık 40-45 kilometrelik bir mesafe var. Diyor ki Muhammed öyle bir orduyla geliyor ki vallahi ben onları görünce bile Korktum öyle bir öfkeleri öyle bir şiddetleri başkaları da onlara karışmış koca bir orduyla geliyor. bu Sufyan korkudan böyle tir titreyecek bir hale geliyor ama belli etmemeye çalışıyor. Neyse mabedi gönderdikten sonra hemen diyor ki hadi hazırlanın diyor bir an önce gidelim yoksa başımıza Uhud'un farklı bir şeyi gelecek diyor. Hmm. O anda da bir başka heyet Medine'ye doğru yola çıkıyor Abdükkays oğullarından, o bölgenin bilinen ailelerinden birisi. O ailenin liderini tutuyor Ebu Sufyan diyor ki ya sana bir şey söylesem bak biz böyle böyle bir şey duyduk. Sen de bizden bir haber götür Muhammed'e de ki onlar da güçlenmişler Mekke'den başka ordular da gelmiş, hmm. şunlar da gelmiş git biraz onları korkut diyor eğer bunu yaparsan Ukas panayırına geldiğinde sana şu kadar kuru üzüm veririm diyor. Vaat dede bulunuyor, Hı -hı. adım tamam diyor geliyor. Ey Muhammed diyor ben diyor Kureyşlerin yanından geliyorum Kureyşler şöyle böyle diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hep bir ağızdan hasbunallah ve nimel vekil. Burada bir mümin tavrı görüyoruz, burada bir münkir tavrı ya. görüyoruz. Zaten bunlar ayetlere konu olacak. Onlar düşmanlar toplandıkları zaman, o düşmanların gücü size haber verildiği zaman müminlerin ancak imanları artar ve hasbinallah ve ni'mel vekil derler. Budur iman bu zaten. Bu kadar. Dolayısıyla orada yapılacak bir şey yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hamra'ul Esed'de 3 gün boyunca kalıyor, geriye geliyor düşmanın arkasına düşmesi bu noktada bazı şeylerin ortaya koyması Mekke'deki o propagandaların da hepsini yerle bir ediyor. Ertesi gündür İbn Selül'ün bir yeri var mihrabın hemen başında hı hı. oraya gelip bir konuşma yapacak. Ensar da anlaşmış. Bu Allah düşmanını burada konuşturmayalım diye. Ebu Beyde işte Ebu Eyyub el Ensari de onların içerisinde bu böyle hararetli bir biçimde her zamanki gibi gelip yerine oturup konuşmaya başlayacağında hmm birbirlerine işaret ediyorlar. Biri başından, biri ayaklarından tutup İbn Selül'ü mescidin dışına atıyorlar ve bir daha İbn Selül orada konuşamıyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra başlayacak yine bir şeyler yapmaya. En son onun halini Mustalika oğulları gazvesinde göreceğiz zaten inşallah. inşallah. Durum bu Hamra Ulesette. Peki sonrasında belki hani o o tarihlerde yaşanan en acı iki hadise yaşanıyor. Evet. Biri Reci hadisesi, evet. öteki de biri Maune hadisesi Aynen. yaşanıyor. Nedir hocam bunlar? İki olay da aynen yine hicretin üçüncü yılında oluyor ve İslam tarihinin en acı olayları. Şimdi civar kabilelerde özellikle birincisinden başlayalım. Hı hı. Reci vakasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermek istiyorlar ama güç yok onlarda. Yani onlar mesela Lahyan oğulları hı hı. var orada Adel kabilesi hı hı. var, Kare kabilesi var bunlar. Ve orada mesela bir saldırı haberi duyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Unays isimli sahabe efendimizi gönderiyor. Hemen işini bitiriyor zaten adamın Hı. o liderlerden bir tanesinin. Bu sefer onlar anlayınca ordu olarak Müslümanların karşısına çıkınca bir şey olamayacağını bu sefer oyunlar kurmaya başlıyorlar. Hı. Ve diyorlar ki gidelim biz Muhammed'e diyelim ki biz Müslüman olmaya karar verdik. Bize bir grup Kur'an muallimi gönder. İşte gelsinler bize imanı öğretsinler, Kur'an'ı öğretsinler, namazı öğretsinler öylece Müslüman olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir heyet gelip bu talepte bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz bu noktada endişeleri var ama iki olayda da burayı göz ardı etmemek lazım. Yoksa anlaşılmaz mesele. O da şu iki olayda da endişesi olmasına rağmen tebliğ aşkı endişesine galip geldi efendimizin hmm. ya iman ederlerse dedi ya giderler de bu Kur'an muallimleri işte Mus'ab'ın yaptığı gibi onlarla buluşur da onları anlatırlarsa zaten halkla buluşsa sorun yok evet. zaten onlar da biliyor. Onlar halkla da ikisinde de buluşturtmuyorlar ikisinde de yani oyun kurarak işte çok kötü bir pusuya düşürerek ikisinde de böyle bir elim hadisenin yaşanmasına seviyet veriyorlar aleyhissalatü vesselam efendimiz bu Reci vakasının içerisine dahil olacak olan sahabe efendilerimizi gönüllülük üzere seçiyor. Hmm. Kim gitmek istiyor diyor Lehyan kabilesine Kur'an muallimi olarak bir sürü el kalkıyor. Sahabe zaten canlarına minnet bu noktada o kadar hevesleri var ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir rivayete göre 10, doğru ve sağlam olan rivayete göre 7 kişi başlarında bir rivayete göre Merset İbni Ebi Merset yine doğru olan rivayete göre Asım bin Sabit'i heyeti belirliyor ve bunları o kabileyle beraber gönderiyor amaç ne gidecekler o kabileye İslam'ı anlatacaklar, an anlatacaklar ama Reci kuyularının başına geldiklerinde pusu kuruyorlar 200 tane o kabilenin adamları ve ok yağmuruna tutuyorlar o Müslümanları netice itibariyle önce teslim olmalarını onlardan iste, istiyorlar ama onlar Müslümanlar pusuya düştüğünü anladıkları zaman karşı koydukları için orada bir çatışma oluyor ve o çatışma sırasında dört tane sahabe efendimiz o anda şehit oluyor. Üç tanesi de yakalanıyor. Şimdi olayı biraz daha farklı boyutları da alacağız. Önce biz bir Reci kuyusunu görelim. Tamam. Reci kuyusu Mekke'ye 65, 60, 65 kilometre uzaklıktaki bir yer. Hı hı. Şimdi burası öyle ilginç bir yer ki ben en son 5-6 sene oldu oraya gideli, şu andaki halini bilmiyorum. Giderde kardeşlerimiz mesela e, o ortamı bulmazlarsa bu bilgi havada kalmasın. Yani 5-6 ön, e, sene öncesindeki bir bilgiyi. Biz oraya gittiğimizde. Elimizde bir çubukla yani başka bir şeyle de değil. Hmm. Toprağı 20-25 santim kazıdığınızda çok güzel bir su çıkıyor. Hmm. Zaten kuyu oradan yani o su halen varlığını devam ettiriyordu orada o manzarayı o tepeleri de görüyoruz. Şimdi bakın orada isimler de yazıyor. Merset İbni Ebi Merset, Halit İbni Bükeyir, Asım İbni Sabit, Hubeyb İbni Adi, Zeyt İbni Desinne, Abdullah İbni Tarık, Muattıb İbni Übeyt. 7 tane sahabi efendimizin dahil olduğu bir seriye bu. Evet Şimdi o çeteler kuşattıkları zaman ok yağmuruna tuttuklarında sahabe tabi kendini koruma adına bir tedbir alıyor ama kim onlarla başa çıkacak? Orada dediğimiz gibi 4 kişi şehit oluyor geriye sadece 3'ü kalıyor. Kubeb İbni Adi, Zeyd İbni Desinle ve Abdullah İbni Tarık. O şehit olan 4 kişinin de içlerinde bir isim var ki o ismin başına yüz deve konmuş. Yüz devenin ne olduğunu hicret yolunda evet. hatırlasınlar kardeşlerimizi büyük bir mükafat. Neden? O yüz deve konulan Asım İbni Sabit o Asım İbni Sabit Allah kendisine ebeden razı olsun çok büyük bir sahabidir yani inanın ki saatlerce konuşmamız gereken bir isimdir. O Uhud'da Mekke'nin ileri gelen kadınlarından bir tanesinin iki tane oğlunu öldürmüş. Kadında çıldırmış zenginde birisi kim bana ölü ya da sağ getirirse ona bu ha da ahd etmiş ki ben onun kafatasında şarap içeceğim şöyle yapacağım böyle yapacağım. Bunu bildikleri için Asım ibni Sabit'in ölüsünü götürmek istiyorlar Mekke'ye. Bunu bundan dolayı planlar yaparlarken diyorlar ki işte o kabilenin içerisinde olanlar işte orada bak öldü gitti. Gidip alalım onu o oraya doğru gittiklerinde nereden geldiği belli olmayan bir arı sürüsü. Allah arılarla koruyor neden çünkü o Asım İbni Sabit Allah ondan ebeden razı olsun şöyle bir ahdi var Allah'ım diyor bana müşrik eli değdirme öyle bir tevhidi içselleştirmiş ki o büyük insan şirkten ve müşriklerden nefret eder bir halde ve asla o necis ellerin kendisine değmesini istemiyor. Onun için bunu istiyor Allah'tan. Ne kadar samimi ve yürekten istemişse Allah da onun bu isteğini yerine getiriyor ve orada arılar koruyor. Adamlar yaklaşamıyorlar ona, çekiliyorlar ya bu arılar nereden geldi falan diye. Neyse bir akşamı bekleyelim, akşamın karanlığı çökünce arılar gider alırız diyorlar. Orada bir yerde beklemeye başlıyorlar. Bitmedi. mi? Bitmedi. Bitmedi, akşam oluyor. Yine adım adım yaklaşıyorlar oraya arılar çekmiş gitmiş. Bu sefer bir anda şimşekler çakıyor, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, göz gözü görmez bir hal oluşuyor. Allah Asım bin Sabit'in naaşını ortadan kaldırıyor. Nereye gitti, nasıl oldu kimse bilmiyor ve adamlar diyorlar ki yok. Bunun üzerine neyse diyorlar olan olmuş hiç değilse üçünü götürelim diyorlar. Üçünü alıp götürüyorlar. Yolda Abdullah İbni Tarık bir yolunu buluyor, birinin kılıcını alıyor orada onlarla mücadele ederek o da şehit oluyor. Sadece ikisi kalıyor Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni desinler. Namaz vakti o esnada mı giriyordu hocam evet. ben okumuştum onu kitabınızda da. onu anlatır mısınız hocam? Eyvallah şimdi namaz vakti giriyor elleri bağlı hepsini. Bakın namazın önemine dair sadece bunu bilsek ya sadece bunu bilsek yeter bize. Diyorlar ki ya ellerimizi açın namaz kılalım abdest alıp namaz kılalım. Yani abdestleri olsa o anda ima kılacaklar ama o da yok o imkan hı hı. da yok hı hı. çünkü saatlerdir yol yürüyorlar açmıyorlar. Teyemmüm ayeti daha nazil olmamış Abdullah İbni Tarık ya da Hubeyb İbni Adi diyor ki ya bir şekilde toprağa moprağa sürelim ellerimizi Allah kabul eder diyor ve o hallerde ima ile namaz kılıyorlar. Bu bile gösteriyor işte namaz meselesinin sahabenin dünyasındaki karşılığını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsinden sonradan haberdar olacaktır. Bunlar böyle destanvari bir biçimde anlatılarak gelecek. Dolayısıyla o haberleri biz nereden bileceğiz bu evet. başka türlü? Abdullah İbni Tarık da orada şehit olunca ikisi götürülüyor. Birini işte yine Mekke'de yakınları öldürülmüş birisi birini diğeri alıyor. O anlarda cezalandırmıyorlar. Sebep ne? Haram ay. Haram ayda insan öldürme işte cahili adetlerinden de böyle bir şey olduğu için bekleyelim diyorlar ve iki eve ayrı ayrı hapsediyorlar. İnanın Hubeb İbni Adi'nin o hapis kaldığı evdeki yaptıklarının üzerinden bile biz bir Müslümanın ahlaka ait, savaş hukukuna ait, savaş ahlakına ait, mücadele ahlakına ait onlarca ders çıkarırız. Maviye isimli bir hanım var sonradan Müslüman olacak o bize rivayet edecek. Hayran oluyor bu nasıl bir ahlak? Hizmetliydi değil mi? Hizmetli efendim? o evin hizmetlisi. Ne istiyorsun benden diyor bakınca onun çok farklı birisi olduğunu fark edince iki şey istiyorum senden ne olur diyor bana putlar adına kesilmiş herhangi bir et getirme. Hı. İki de bunlar beni ne zaman öldürecekse öncesinde bana haber ver. Onu da neden olduğunu göreceğiz zaten zaman yaklaşıyor geliyor maviye diyor ki seni işte götürüp öldürecekler hı hı. senden bir şey istiyorum diyor yapar mısın yaparım diyor ben diyor Rabbime doğru yürüyeceğim bir ustura gönder de tıraş olup hazırlanayım ne için damat çünkü şehadet taçlı bir gelin ya. o da şehadet düğününün damadı Oraya giderken Rabbisine doğru yürüdüğünde güzel bir biçimde yürümek istiyor. Maviye de boş bulunuyor, çocuğunun eline verip usturayı gönderiyor. Sonra birden endişeleniyor ya ben ne yaptım diyor. Bulun ne ne? verdi Yani hem ustura verdim hem çocuğu verdim. Şimdi çocuğu alıp tehdit etse belki de özgürlüğüne kavuşacak evet. yani çocuğu kurtarmak için endişeyle koşuyor, bakıyor ki kubeyi oturmuş oturtmuş çocuğu. Kucağına. Değil, kucağına orada şakalar yapıyor. Müslümanların bu noktadaki ahlakıdır zaten insanları etkileyen. Her kim mücadelede ahlaksızlık yapıyorsa o adamın yaptığı iş asla peygamberin memnun olacağı iş değil. Bunu kafalarımıza yazalım ben İslam adına yapıyorum o adam işte şudur budur deyip ölçüsüz bir biçimde konuşan ölçüsüz bir biçimde güç, güya işte davayı savunuyorum diye konuşan adam bizden beridir biz onlarla alakamız yok onun çünkü İslam'la alakası yok kim bunu yapıyorsa yapsın bunun doğru bir yeri yok dolayısıyla biz her şart ve durumda değerlerimize ve ilkelerimize uygun hareket etmek zorundayız. Sonunda ne olursa olsun aslında sonunda mağlup olsak da kazanırız. Allah aşkına Bekir kardeşim ya düşmana benzedikten sonra galip gelsek ne yazar? Ben düşmana benzedikten sonra ben yenilmişim zaten. Onun için benim düşmana benzeme diye bir hakkım yok. Bunu iyice kafalarımıza kaydetmek durumundayız. Hubeb İbn yaptığı o orada. Çocukla şakalaşıyor. Şakalaşıyor hiçbir sıkıntısı yok O artık zaman geliyor Zav vakit geçtiği için biraz mecburen kısaltmak durumundayız. Cezalandıracaklar ne yapacaklar? Dar ağacına çekilecekler ama dar ağacına deyince bizim dar ağaçlar aklımıza gelmesin. Çok Mekke'deki çok bir şey. kötü bir gelenek var bir ağaç işte kütüğüne bağlanır şahıs sonra verilir insanların eline mızrak mızraklar böyle batırıla batırıla şehit edilir ve Hubeyb de getiriliyor oraya bağlanıyor. Tam o sırada Ebu Sofyan bakıyor ki öyle bir sükunet var ki Hubeyb de ya biz insanları da topladık buraya. İnsanlar gelsin, insanlar bir şekilde bu manzaranın üzerinden Muhammed'e inananların başına gelenleri görsün de eğer o meylleri varsa vazgeçsinler Hubeyb'in duruşu yürekleri Ters zaten. Ters propaganda oluyor. Aynen yani. orada olanların çoğu Müslüman olacak sonra Çoğu o manzaraya şahit olanlar ki zaten onlar bize rivayet ediyor. Evet. En büyük rivayet edenlerden bir tanesi işte Sa'd isimli bir sahabe efendimizdir oranın şahitlerinden. Hı hı. Şimdi bağlanıyor oraya önce Ebu Sufyan o hali görünce var mı diyor son bir isteğin var diyor. Eğer müsaade ederlerse iki rekat namaz kılmak istiyorum acele acele kılıyor, öyle bir namazından lezzet aldım ki diyor, düşmanlarım korkmadı, korktu demeseylerdi saatlerce uzatır. Ölümden korktu demeseylerdi, çünkü oradan bir yol açtı Hubeyb bize, her böyle Allah yolunda kurban olanın yapacağı son iştir, dar ağacına çekilmeden önce iki rekat namaz kılmak bağlanıyor, o anda başlıyorlar artık eziyet etmeye aralarında bir yerde yine bu Sufyan yaklaşıyor Hubeyb diyor sana bir şey söyleyeceğim sadece bir şey söyle seni serbest bırakalım şu anda benim yerimde Muhammed olsun diye bak Muhammed Medine'de rahat içerisinde sen de burada bu eziyetlere katlanıyorsun Hubeyb'in tavrı orada şudur vallahi değil burada Muhammed'in olması onun ayağına tek bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı değil. Bin tane başım olsa bir başka rivayette saçlarım kadar başım olsa ve her gün biri kurban edilse ben yine de bundan başka bir şey söyleyemem. Sar şaşırıyor ve Ebu Sufyan sonra diyecek ki bu nasıl bir aşk, bu nasıl bir sevda? Onlar o kara yüzlü adamlar ne yaptıklarını bilmeden Hubeybi o işkenceleri yaparken Hubib böyle bir bakıyor onların yüzüne sonra kaldırıyor başını Allah'ım diyor. Ben şu anda karşımda bu adamlardan başka birini göremiyorum ama istiyorum ki selamımı Medine'deki peygamberine ulaştırayım. Ne olur benim selamımı ona ulaştır. Ona iman ettiğimi ve iman üzere olduğumu ona haberdar et diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda Mescid-i Nebevi'de oturmuş bir vaziyette bir anda doğruluyor ve aleyke selam ya Hubeyb diyor. Ne oldu diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme? Kardeşiniz Hubeyb şehit oldu diyor. Şehadetinin haberini Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlara söylüyor. Sevda budur. Bu sevdanın adına biz Hubeybce sevgi diyoruz. Gerçek manada peygamber nasıl sevilir? bunun en güzel örneğini bize koyuyor ortaya aynı hali Zeyd İbni Destinne'de de görüyoruz o yiğit de öyle yiğitçe bir biçimde duracak ona da teklifler yapılacak o da aynı cevapları verecek ve o da yine Allah yolunda kurban olacak Reci vakasındaki bu elim acı olay, bu Allah Resulü'nü yaralayan olay daha Medine'de tam anlamıyla duyulmadan biri Maune'ye de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an muallimleri göndermiş. Aynı zamanda niçin olduğunu söyledik tebliğ aşkıdır bunu. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri neye 70 sahabi, bir başka rivayete göre 40 sahabi ki 40 rivayeti daha doğrudur, Bera, Ebu Bera isimli o bölgenin kabile liderlerinden bir tanesi Allah Rasulü'nden istemiş ama Ebu Bera samimi bir insan yani gerçekten onun amacı bunlar gibi kötülük değil kötülük gibi yapmak gibi değil ama adamın bir yeğeni var Amr ibni Tüfeil çetebaşı birisi zaten hazırlamış hazırlayacağını pusuya düşürmüş Müslümanları Biri Maunede ve 38 tanesini orada şehit etmiş o 38 tanesinin içerisinden Haram İbni Milham var o kim? Enes'in dayısı Ümmü Süleym. Hmm. O yediği zaman mızrağı burada ha hatırlarsanız konuştuk Amr İbni Füeyre'yi aynen Amr İbni Füeyre gibi fustu vallahi -bi rabbi, bir Rabbil Kabe demiş Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kurtuldum demiş. Aynı şekilde Amir bin Füheyren'den de o cümleyi duyduk hı hı. biz. O kalan iki kişi onlar demişler ki onlar da o ara çobanlık için işte hayvanları hı hı. biraz otlatmak için çekilmişler o heyetin içerisinden. Bir dönmüş bakmışlar ki kardeşlerinin hepsi şehit olmuş ne yapacaklarını şaşırmışlar dönelim mi gidelim mi diye demişler ki madem öyle biz de gidip savaşalım onlar da girmişler onlardan bir tanesi de şehit oluyor bir kişi kalıyor onu da zaten gönderiyorlar git Muhammed'e haber ver olan biteni geliyor o dönüş yolunda birçok şeye şahit oluyor o gelen sahabe efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada da bir sürü şey bize öğretiyor yine ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda hadi orduları harekete geçireceğim falan demiyor sabrı yine kuşanıyor çünkü o an doğru iş sabırdır sonra verilecek onların cezaları ama o gün değil hemen işi hissiyata döküp de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaldırılamayacak bir yükün altına sokmuyor Müslümanları neden sünnet üzere biz bir şeyi söyleyince doğru işi doğru zamanda yapma noktasında bir şeyi ille de nazara verdik. Bu bilgi hiçbir zaman gözlerden kaçmaması gerekir. Onun için Reji vakasında da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o elim hadiseye şahit olmasına rağmen yaptığı iş budur. Bir şey daha yapıyor. Tam bir ay, bir başka rivayette 40 gün Ali Selatü Vesselam Efendimiz sabah namazından sonra kunut yapıyor. Al açıyor ellerini şehit olanlar için afiyet, selamet Allah'tan diliyor, bu ihaneti yapanlara da beddua yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onların başlarına daha ağır işler gelmesi için Allah'a niyazda bulunuyor. Zaten hepsi de çok feci bir biçimde bunların karşılıklarını ödediler. Şimdi görelim bir Biri Maune'nin yerini hocam. de. Biri Maune'de Medine'ye baya bir uzaklığı olan bir yerdir. Hı hı. Özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya o şeyi gönderince Mehdu Zeheb diye bir yer var bakın o şey yapılan bir yer şu anda buraya girişler çok mümkün olmuyor oralarda biraz altın işte ocakları falan olduğu için hmm. ama yıllar önce biz gidebilmiştik elhamdülillah. Süleym kabilesinin olduğu yer zaten orası. Hmm. Orada bu elim hadise olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi günlerce bunun acısını yüreğinde taşıyor ve tüm bu olayların arasında Hazreti Hüseyin Efendimiz dünyaya evet. geliyor. Hayat böyle bir şey çünkü. İşte bazen, bir taraftan doğumlar ya, bir taraftan ölümler var, bir yandan var. ölümler oluyor. bütün bunlara rağmen Efendimiz Aleyhissalatu vesselam nasıl karşılıyor? Allah Resulü doğumlu. sallallahu aleyhi ve sellem acıların ortasında yani. Hiçbir zaman acının altında ezilmiyor. Hmm. Onu dün dedik, hatırlarsanız, evet yönetiyor o acıları. Bu kadar şeyin içerisinde Hüseyin'in gelişi o günkü o mahzun yüreklere inanılmaz bir şifa oluyor Hı -hı. Allah Resulü çok seviniyor Hasan var zaten hemen bir yıl olmamış Hüseyin de gelmiş arkasından geçen söyledik nasıl isimler konulduğunu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları kendi dünyasının nasipleri olarak seviyor onlarla bambaşka bağlar kuruyor Hüseyin'in gelişi o günkü o şi, yüreklere bir şifa vesilesidir aslında. Hı hı. Allah Resulü yine koşup geliyor eve alıyor yavrusunu kucağına seviniyor, yine, harp muhabbeti yine oluyor. o oluyor evet. ismini koyuyor, ezan okuyor. Orada Hüseyin'le ilgili bazı şeyler söylüyor. Hatta Ümmü Seleme annemiz daha sonra o günlere ait bazı hadiseleri sonradan duyacak hı hı. zaten onlarla alakalı rivayetlerde bulunuyor. Yani diyeceğimiz o ki Hüseyin'in gelişi en azından bir teselli güzel teselli oluşturuyor. Bir gelen daha oluyor az önce bahsettiğiniz Ümmü Seleme annemiz evet. ki biz onu hicrette ödediği bedellerden çektiği acılardan ya, biliyoruz. Ya. Biraz ondan bahsedelim mi hocam yeri gelmişken? Hani zaten Ebu Seleme'nin Ebu Se Seleme İbni Esedin eşi, eşi yaralanıyor gazvelerde sonra vefat edince ve vesselam Efendimiz Ümmü Seleme anamıza talip oluyor. Hmm. Ümmü Seleme anamız aslında o günlerde çok yaşlı değil ama kendisini biraz farklı görüyor yani 31-32 yaşlarında 30-31 yaşlarında hmm. veya şöyle bir şey söylüyor ya diyor gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söyleyin üç şeyden dolayı ben Aleyhisselat ve selamla evlenme noktasında endişelerim var birincisi Resulullah beni ne yapsın ben zaten yaşlı birisiyim İkincisi benim bir sürü çocuğum var o çocuklarım ne olacak üçüncüsü ve en önemlisi ben kıskanç birisiyim, haset eden birisiyim gelir evde o damarım çok fazla ileriye çıkar da rahatsız, ra rahatsız ederse Allah Resulü'nü bu noktada incitebilirim diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor diyor ki ben sana talip oldum Ümmü Seleme sen de bu üç şeyi söyledin. Birincisi ben senden farklı değilim ben senden daha yaşlıyım. Hı. İkincisi senin çocukların benim çocuklarımdır. Zaten de öyle oldu. Allah Resulü o çocukları öyle bir yetiştirdi ki Ömer İbni Ebi Seleme'yi, Seleme İbni Ebi Seleme'yi Hele Zeynep bint Ebi Seleme'yi. Kızlarımız ne olur bu ismi biraz araştırsınlar. Medine'nin yedi fakihe kadınından birisidir. İlimde zirve olmuş birisidir. Hmm. Muallimi Allah Rasulü'dür. Allah Rasulü özellikle onunla ilgileniyor. Yani hmm. Zeynep validemiz acayip bir noktaya geliyor. Üçüncüsü çok önemli. Haset, kıskançlık bu ikisini biz Türkçede birbirlerinin yerine kullanırız. Doğru. Aslında kıskançlık insanın kendi elindekini sakınmasıdır. Hı. Bu dengeli olsa bunda bir mahsur yok. Ama haset bir başkasının elindekine göz dikmektir ve bu haramdır ve bu çok ciddi bir hastalıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığın şifasını bize öğretiyor. Bakın hepimiz bu hastalıkla şöyle ya da böyle imtihan ediliyoruz. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Ben sana dua ederim onun için diyor. Ha. Demek ki hasedin, kıskançlığın dua. dua üzerine bir şifası var ama bu duanın iki yüzü olduğunu biz görüyoruz. Nedir biliyor musunuz bu? Birincisi kişinin kendisine dua etmesi ve kendisi için dua istemesi. Allah'ım ne olur şu haset hastalığı yüreğimden al ya da işte siz salih bir insansınız diyorum ki Bekir bana kardeşim bana şu değil. şey için dua et. Bir diğeri Kime haset ediyorsan ona dua etmendir. Ha. Bu çok zor. Evet gerçekten. Denesinler. Haset ettiklerine denesinler. Edemiyor insan. Hem de ne özelliğine haset ediyorsan. Mesela ben diyorum ki Bekir kardeş çok iyi bir işte program yapımcısıdır, güzel bu noktada özellikleri var. Haset ediyorum. Buna iyileşmem için açıyorum ellerimi. Allah'ım diyorum. Ne olur? Bekir kardeşimin şu özelliğini daha da güzelleştir, Geliştir, sahipçik ona onu her türlü şerden koru. Eğer haset hastalığa sebebiyet verecek kadar derinleşmişse kalbimde ilk etapta o duayı yapamıyorum ben. Ama zorluyorum, zorluyorum, zorluyorum, kazanıyorum hadi bakalım gelinler bundan sonra top sizde, gelinler, kaynanalar, iş ortakları, Herkes, arkadaşlar. Yani yakınlık arttıkça ya, haset artıyor dedik ya ay. onun için bakın şifayı gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizde. Onun için bu noktada eğer böyle bir imtihanı olan varsa ki hepimizin olur bu imtihan yani bu bende olmaz demek diye bir şey evet. yok hepimizde olur böyle bir şey olduğu anda anında yapılması gereken bu. İki şey tavsiye hocamız. Çok önemli olduğu için yeniden hatırlatıyorum. Kendiniz için dua isteyin. Allah'tan kurtuluş isteyin. Başka salih bildiğiniz insanlardan size dua etmesini isteyin bu bir. İkincisi evet. Kime neye haset ediyorsanız onda haset ettiğiniz o özelliğine özellikle o özelliğinin evet. Allah tarafından daha da arttırılması için duada Aynen. bulunun. İnşallah şifa bu. İnşallah. Evet. Allah Resulü Ebu Se şey Ümmü Seleme bunu dinince Ümmü Seleme tamam diyor ve o eve geliyor. O eve geliyor ama onun gelişi bambaşka Bekir kardeşim. Hmm. İnanın ki biz Ümmü Seleme anamıza haksızlık ediyoruz. Çok iyi tanımıyoruz. Hı -hı. O evin en fazla hadis rivayet eden ikinci şahsı Ayşe anamız Hı -hı. 2210, o 378. O evin yine en fakih hanımlarından biri Hı -hı. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dirayetine çok güvendiği için defaatle onunla istişare etmiştir ve onun dediğini yapmıştır. Hı -hı kim diyorsa şunu hadis diye doğru değil, böyle bir hadis yok. Kadınlara danışın ama onların dediklerinin tersini yapın, yok canım şey haşa. Var. Allah Resulü danıştı ve onların dediğini yaptı. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamıza da danıştı, Ümmü Selem anamıza da danıştı, başkalarına da danıştı, mesela ifk hadisesi anlatacağız tabii, yarın. Tabii, tabii. Ümmü Eymen anamıza danıştı evet. ve onların dediğini yaptı. Hele Hudeybiye'de Ümmü Seleme anamızın bir tavrı var ki aman Allah'ım o tavır binlerce sahabinin itibarını koruyan bir tavırdır. O tavır çok önemli bir tavır yeri geldiğinde göreceğiz. Anamız o evin yani Hücre-i Saadet'in en uzun ömürlü eşidir. Dolayısıyla uzunca bir ömür yaşıyor 80 küsur yıl ve biz onun üzerinden bir sürü şey öğreniyoruz. Onun için böyle pişki öğrenmek durmakla. Aslında akıl mı alacağız kardeşim ona ne danışacağız diyenler aslında Allah Resulü aleyhisselatü vesselama dolaylı olarak muhalefet ettiklerinin de farkında, farkında olmalı olsunlar. Yani. Valla geri bir gelmişken ya. bir cümle söyleyelim burada. Aferin. Kim genelleme yapıp kadınlar şöyle böyle diyorsa ya da tersi erkekler şöyle böyle diyorlarsa kesinlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ediyorlar. Bu kadar basit. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de kadınlar hakkında da erkekler hakkında da hayır konuşun dedi. Asla şer konuşmayın. Böyle bu noktada ölçüsüz davranışlara girip ölçüsüz sözlere kapı açmak bizi o ölçüsüz hayatların içine düşürür. Evet. Böyle bir yanlışa düşmemek gerekir. ve vesselam efendimizin bu noktadaki uyarıları çok net bir biçimde karşımızda duruyor. Kaldı ki bütün kadınlar diye başladığın cümlenin içinde Hatice anamızın olduğunu, Ayşe anamızın olduğunu, Aslı'nın olduğunu, olduğunu, kendi annenin yani olduğunu da unutma, unutma yani. yani. Evet. Ona göre yani. Peki hocam, normalde süre döndü, doldu ama evet. Cenab-ı Allah kanalı böyle bize bahsettiği için <gülüyor> devam edelim hocam arzu e Bitirelim Şu konuyu. konumuz bitti yani, yarın bu, çok önemli çünkü konularımız var. Ben çünkü. eminim kardeşlerim de merak ediyorlar bu beni nadir Yahudilerinin bir ihaneti vardı evet. ve onun bir cezası kesilmeliydi ya da ne oldu? O yaptıkları yanlarına kar kaldı. Rahat durmuyorlar fitneye başlıyorlar ha. tekrardan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kez uyarıyor. Bir hadise oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise için oraya gidiyor. Adamlar diyorlar ki ya bir suikast düzenlesek, öldürsek Muhammed'i, kuştarsak. Şey bir duvarın önünde oturmuş Ali Seratü'l-Es'ad efendimiz bir taşı devirelim üzerine, olsun bitsin. Efendimize bundan haberdar oluyor. Cibril-i Emin gelip bu haberi veriyor. Öyle mi diyor? Aslında çok büyük de bir fırsat düşüyor Müslümanların eline netice itibariyle hep böyle acı acı olaylar yaşanmış. Müslümanların moralleri yerle bir olmuş. Ben-u Nadir'le beraber yeniden bir şahlanış hı hı. olacak. Aynen Hamraul Esed gibi hı hı. Allah Resulü topluyor sahabeyi kuşatıyor onların mahallesini biraz direniyorlar bakıyorlar ki olacak gibi değil. En sonda teslim oluyorlar. Teslim oldukları zaman da bir sürü ganimet bırakarak gidiyorlar. Ama çok önemli bir olay var burada buna değinmezsek bir şey eksik kalır o da şu. Ensar geliyor Efendimizin yanına diyorlar ki ya Resulallah biz İslam'dan önce çocuklarımız iyi yetişsin diye kendi çocuklarımızı Yahudilere veriyorduk. Hmm. Şimdi ben Nadir'in içerisinde de bir sürü bizim çocuklarımız var. Bunları sürgün edip sen gönderdiğin zaman bizim çocuklarımızı da alıp götürecekler, ne olur çocuklarımızı onlarla göndertme diyor. Hı hı. Ayet iniyor bunun üzerine, la ikra din ayeti bunun üzerine iniyor. Hı. Dinde zorlama yok, akil bali olmuşlarsa eğer onlara tercih onlara bırakılır. Kalmak istiyorlarsa kalırlar, gitmek istiyorlarsa giderler. Dolayısıyla o ayetin sebebin de bu, bu hadisedir ha. ve bu hadisenin arkasından Müslümanlar yine güçleniyor. Yani ben onadir Nadir gibi bir fitneden kurtuluyorlar, hatırlayın tarım sektörü onların elindeydi inanılmaz derecede geriye bir sürü ganime, tarla, bahçe bir sürü şey bırakarak gidiyorlar ve Müslümanlar bundan güçlenerek çıkmış oluyor. Hı hı. Burada son bir şeyi söyleyerek bitirelim o da şu, içkinin haram kılınma meselesi tam bu döneme denk gelen bir şey. İçkin dört aşamada haram kılınıyor. Kur'an'dan zaten bunu öğreniyoruz bunun adı da tedricilik. bu çok önemli bir şey Tedirici, yani evet, aşama, aşama aşama bunu göz ardı hiçbir zaman etmemek gerekiyor. Daha Mekke'deyken Nahıl suresinin 67. ayetinde Allah bunu bir kere Müslümanların gündemine koyuyor. Evet. Arkasından Bakara suresi 219. ayet, onun arkasından Nisa suresi 43. ayet o sarhoşken namaza yaklaşmayın ayetidir. Hı hı. Aslında sarhoşken namaza yaklaşmayın demek artık içmeyin demektir. Ama son nihai ayet Maide suresi 90-91. ayetlerle iş bitiyor. Allah Resulü o ayet inince teyit etmek yani te kit etmek için sağlamlaştırmak için içki haram kılındı diyor. Peki ne oluyor? Medine'de kimin evinde ne varsa her şey sokaklara saçılıyor, dökülüyor. dökülüyor. Pazarda inanılmaz derecede sermaye var adamların bilmeden çıkar, çıkmış gelmiş bunu duyar duymaz Döküyor. onları hepsini açıyorlar o fıçıları döküyorlar ve bize o tarihi kaynaklar şöyle bir şey söylüyor Medine'de küçük bir çay oluştu neredeyse hı hı. bu sahabenin teslimiyetidir işte yani bir şey duyduklarında ya şunu da yapayım da bundan sonra artık vazgeçeceğim demiyor. Anında gösterilen aslında ittibadır bu meselede istenen. Onun için bu noktada günah meselesinde, haram meselesinde bir defaya bunu da yaptıktan sonra bir bakalım falan filan diye her türlü söz şeytanın aslında bir vesvesesidir, mümin asla böyle bir vesveseye kapılmaz, mümin anında itaat eder ve ittiba eder gereğini de yerine getirir, sahabede biz bunu görüyoruz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. <gülüyor> hocam çok teşekkür ederim. Allah sizden Allah razı olsun. Şimdi yarın dostlar konuşacağımız konu başlıklarını hemen sizlere arz etmek istiyorum. Mustalikoğulları gazvesinden aleme mesajlar konu başlığımız bu. Evet. Alt başlıklar beyni Mustalik'in evet. önemi bir cahiliye davası olarak ırkçılık ki bu çok önemli bir evet. hadise. İf kadisesini konuşacağız oradaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu, o mesele orada fitneciler hatta sahabeden bile bazılarının meyli olmuş acaba Mezuki. mı diye. Evet. Aslında. Bunları anlayacağız oradaki o dengeyi anlamaya çalışacağız. Teyemmüm ayeti az önce hocam bahsetti daha inmemişti dedi o bir imani hadisesinde. E, e, Teyemmüm ayetinin nüzulünü konuşacağız. Hazreti Cüveyri annemizin, validemizin gelişi ve Hazreti Zeynep Binti Caş annemizin haneye gelişini yani işte, konuşacağız. Yine baya bir konumuz var yine ama konumuz özellikle var. benim Mustalik gazvesi gazveler içerisinde inanılmaz öğretici hmm. ve inanılmaz mesajları içerisinde barındıran bir hı hı. gazvedir. Onun için kardeşlerimiz seviyorlar böyle öncesinden hazırlık yapmayı. Evet. Biraz bakmalarında fayda var. İnşallah Hemen duyurumu da yapayım Kadir Gecesi özel programımız olacak. Nasıl Bedir Gecesi'ni burada ihya etme gayretiyle programımızı attıysak Kaz Kadir Gecesi'nde de öyle özel bir dua bir programımız olacak. Hatimlerinizi bize nasıl ulaştıracağınıza dair size önümüzdeki günlerde afişle sosyal medyadan ya da buradan duyuruları yapacağız Allah nasip ederse. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey Allah var. Allah kabul etsin. Geceleri mübarek olsun. olsun. Kardeşlerimize Sağ dua ol. ederiz, dua Amin. bekleriz i̇nşallah. inşallah. Allah razı olsun Bedir Gecesi'nde 50 binleri bulmuştuk bu sayının artması için. Lütfen sizde duyurularınızı yapın kanalımıza abone olun yorumlarınızı bekliyoruz Allah'a emanet olun ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah